164. konu, Kureyş reislerinin gizlice durumu öğrenmeye çalışmaları. Hazreti Peygamber Meruz Zahran denilen yerde konakladığı zaman bu hadise Kureyş'ten tamamen gizli kalmıştı. Onlar Hazreti Peygamberle ilgili hiçbir haber alamıyorlardı ve bu yüzden de ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Aynı gecede Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Süfyan bin Harb, Hakim bin Hizam, Budel bin Verka bir haber alabilmek gayesiyle gizlice çıktılar. Abbas bin Abdülmuttalip, Medine'ye gitmek üzere yola çıkmış, yolda da peygamberle karşılaşmıştı. Ebu Süfyan bin El-Haris bin Abdülmuttalip ve Abdullah bin Umeyye bin Muayir, Medine ve Mekke arasında peygamberle karşılaştılar. Peygamberin huzuruna girmek talebinde bulundular. Kendilerine izin verilmedi. Ümmü Seleme onlar hakkında Hazreti Peygamberle konuştu. Ey Allah'ın Rasulü, birisi amcanın oğlu, birisi de halanın oğlu ve kayınbiraderindir, dedi. Hazreti Peygamber, onların ikisine de ihtiyacım yoktur. Amcamın oğluna gelince o, Mekke'de şiirleriyle benim haysiyetime dokunuyordu. Halamın oğlu ve kayınbiraderime gelince o da Mekke'de bana dediklerini diyen kişidir. dedi. Hazreti Peygamber çadırdan çıktığında Ebu Süfyan beraberinde getirdiği küçük oğlunu omzuna alarak şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki, ya bana izin vereceksiniz veya ben çocuğumun elinden tutup susuzluk ve açlıktan ölünceye kadar çöle dalıp gideceğiz, dedi. Hz. Peygamber bu sözleri duyunca şefkate geldi, sonra onların ikisine de izin verdi, ve ikisi de Müslüman oldular.